Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. İkizköy Çevre Komitesi orman yangınının bölgedeki santrallere yaklaşmasıyla birlikte dün gece bir açıklama yaparak santral işletmelerinin yeterince önlem alıp almadığını sordu. Dün Milas kıyılarındaki yangın Ören'deki Kemerköy Termik Santrali'ne çok yaklaşmıştı. Başka bir yangında Fesliyan Yaylası'nda ve Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşıyordu. O saate kadar sorumlu Muğla Valiliği, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve termik santral şirketinden kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılmamıştı. İkizköy Çevre Komitesi ise yaptığı açıklamada şirketin elimizden gelen her türlü önlemi aldık açıklamasını iki büyük yakma tesisi işleten bir şirketin ciddiyetinden çok uzak olduğunu belirtmişti. Nitekim dün gece yangın santrali girdi ve yarımada boşaltıldı. İnsanlar zehirli gazlara karşı uyarıldı. Lübnan'daki Bekaa Vadisi'ni başlayarak Türkiye'nin Hatay'ından Akdeniz'e dökülen Asi nehrinde yüzlerce balık hayatını kaybetti. Nehrin Antakya merkezinden geçen bölümünde su yüzeyine balık ölümleri görüldü. Bölge halkı balıkların suyun üzerine çıkma nedeninin sudaki oksijen seviyesinin düşmesi olabileceğini belirtti ve bu konuda yetkililerden yardım istedi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı. Gerçi bu haberleri hep alırız, hep inceleme başlatılır ama nedense alınan önlemler ve sonucu hiç duymayız. Yeşil Gazete'de yayınlanan habere göre Türkiye'nin 35 ilinde çıkan orman yangınları birçok ormanlık alanı küle çevirdi. Yeşilden siyaha dönen bölgelerin yanı sıra birçok vatandaş ve hayvan da çıkan yangınlar dolayısıyla zarar gördü. Bilim insanlarının tahminlerine göre ise orman yangınları son 20 yılda atmosfere yaklaşık 8 milyar ton karbondioksit saldı. Yangınlar nedeniyle ormanlık bölgelerin renginin yeşilden daha koyu renklere dönmesinin o bölgelerdeki ısı miktarını arttırdığını ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisi Bölümünden doçent doktor Canan Acar, yanan ağaçlardan geride kalan bölgelerin daha fazla ısınacağı konusunda uyarı yaptı. Yangınlar nedeniyle ormanlık bölgelerin renginin yeşilden daha koyu renklere dönmesi de yangından sonra da geride kalan bölgede tutulan ısı miktarını arttırır. Albedo etkisi denen bu faktör, açık renkli bölgelerin koyu renkli bölgelere nazaran güneşten gelen enerjiyi daha fazla yansıtması, yani daha serin olmasının nedeni. Ağaçlar aynı zamanda serinletici olduklarından, Yanmalarından geride kalan bölgelerin daha fazla ısınması anlamına da gelir. Ortalama küresel sıcaklıkların artmasının önde gelen nedeni fosil yakıtların yakılması. Bu ısınma yangın mevsimini uzatıyor, ormanları kurutuyor. Bu nedenle orman yangınları daha geniş alanlara daha hızlı yayılıyor ve bu yangınlar da ısınmayı hızlandırıyor. Yani ısınmanın sonuçlarının daha fazla ısınmaya yol açtığı bir kısır döngü görüyoruz diyor Acar. Ve devam etmiş iklim krizi orman yangınlarının riskini ve kapsamını arttırmada önemli bir faktör. Orman yangını riski sıcaklık, toprak nemi, ağaçların, çalıların ve diğer potansiyel yakıtların varlığı gibi bir dizi faktöre bağlı. Tüm bu faktörlerin iklim kriziyle doğrudan ve dolaylı güçlü bağları var. İklim değişikliği ormanlardaki organik maddenin, yangınlarda tutuşan ve alevi yayan malzemelerin kuruması ise bu işi hızlandırıyor. Araştırmalar iklimdeki krizin daha sıcak ve kurak koşullar oluşturduğunu gösteriyor. Artan kuraklık ve daha uzun yazlar da daha uzun yangın mevsimi demek ki bu da orman yangını riskini artırmaya başlıyor. Orman yangınlarının sadece atmosfere karbondioksit gibi sera gazlarını salmakla kalmadığının altını çizen Doçent Canan Acar, yeşil bitki örtülerinin fotosentezle atmosferdeki karbondioksiti emdiğini, yani sera gazı miktarını da düşürdüğünü söyledi. Daha büyük ve daha yoğun orman yangınları daha fazla duman ve kirleticiye maruz kalmak demek. Orman yangınları çevrelerindeki alanlarda hava kirliliğini ciddi bir şekilde artırıyor ve bölgesel olarak hava kalitesine de zarar veriyor. Orman yangınlarından çıkan dumanın etkileri göz ve solunum yolu tahrişinden akciğer fonksiyonlarında azalma, bronşit, astım, kalp yetmezliği, erken ölüm gibi çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Orman yangınlarının sağlık üzerindeki etkileri dumana kısa ve uzun süreli maruz kalmanın yanı sıra pek çok farklı etmene de bağlı. Ama bilinen şu ki dumana maruz kalmak insanlarda sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu da doğrudan ve dolaylı olarak sağlık harcamalarını artırarak ekonomiye zarar veriyor. Tabi sağlık dediğimizde sadece insan sağlığını değil aynı zamanda o ormanda yaşayan tüm canlılar açısından da durumu değerlendirmemiz lazım. Ormanlar birer ekosistem. Yangınlar sadece ağaçları yakmaz, böcekler, arılar, solucanlar, kuşlar ve diğer büyük küçük bütün hayvanları öldürür ve zarar verir. Kayıpların bir kısmı da ne yazık ki geri dönülemez. Bu nedenle insan sağlığı kadar orman içinde yaşamını sürdüren tüm canlıların yaşam hakkını da düşünmeliyiz, diyor doçent doktor Canan Acar. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Gülbayır mevkiindeki Yay Gölü, yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuraklıktan etkilendi. Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında olan Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü susuz kaldı. Yağış olmaması nedeniyle 20 km kare alana sahip olan bu göl tamamen kurudu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geleceğin gelecek. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazalian Esnan, Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş